793. konu, Abdullah bin Mesud'un Allah'a dayanıp güvenmesi, Abdullah bin Mesud ölüm döşeğindeydi, Hz. Osman onu ziyaret ederek, nerenden şikayetçisin, diye sordu, İbni Mesud, günahlarımdan, dedi, Hz. Osman bu kez, canın ne istiyor, diye sordu, Abdullah bin Mesud, Allah'ın rahmetini, karşılığını verdi, Hazreti Osman, sana bir doktor çağırayım mı, dedi, Abdullah, bu hastalığa yakalanmama zaten doktor sebep olmuştur, diye cevap verdi. Hazreti Osman'ın, sana maaş bağlatmamı ister misin, sorusuna da, benim maaşa ihtiyacım yoktur, karşılığını verdi. En sonunda Hazreti Osman'ın, senden sonra kızların ne ile geçinecektir, diye sorması üzerine de şunları söyledi. Sen benim kızlarımın fakir düşmelerinden mi korkuyorsun, ben onlara her gece vaka suresini okumalarını emrettim, çünkü Hazreti Peygamber'in Vaka Suresi'ni her gece okuyan kimse asla fakirlik ve geçim sıkıntısı çekmez buyurduğunu işittim.